Çekirge'nin yoga hevesi. Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları. Hazırlayan ve sunanlar Çekirge ve Ayça Gürelman. 94.9 Açık Radyo Çekirge'nin yoga hevesi, her yönüyle yoga, felsefesi ve uygulamaları başladı. Çekirge ve Ayça Gürerman karşınızda. Merhaba. Merhaba. E, bugünkü konumuzu e, yoga denince ilk akla gelen ne var? E, onlarla ilgili olsun diye konuşmuştuk önceki programımızdan. E, ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Evet lütfen. E, i̇nternetten de Birkaç soru aldık bunlarla ilgili. Ee, sizin de sorularınız varsa sevgili dinleyenler, e, Facebook'ta çekirgeyugini sayfasına ya da Twitter'da twittercom twitter.com.com.com.com.com adresine e, sorularınızı bırakabilirsiniz. Evet, bu Facebook sayfası oldukça gelişmeye başladı değil mi? Birçok kişiyi görüyorum oraya üye olmaya başlayan. Evet, evet. Ve güzel sorular da geliyor, paylaşımlar hoş oluyor. Evet, bu arada e, yine Facebook ve Twitter sayfasında eğer geçtiğimiz programları kaçırdıysanız bunların arşiv kayıtlarını bulabilirsiniz, onları da izleyebilirsiniz. Harikasın arşiv. Şey. <gülüyor> <Ya>. Süpersin. <gülüyor> Peki, ilk yoga'yı e, ben yoga yapıyorum diye birini Aha. duyduğumuzda aklımıza gelen görüntü ne? Ee, evet. Benim <gülüyor> aklıma gelen görüntü e, bir takım esnediğimiz ve e, böyle uzun uzadıya durduğumuz hareketler. <gülüyor> evet. Yoga bu mudur? Evet. Ya yoga bu değildir buna konuşuyoruz. E, evet <gülüyor> ama e, bu yaptığımız yoga'nın ee, hangi yanı? Şimdi yoga aslında klasik tanımıyla bireysel ruhla evrensel ruhu bir araya getirmek demek. Hı hı. Şimdi yani bütün bu gördüğümüz eğilip bükülmeler ki bunlara kontorsiyon sanatı deniyor. Hı. Yoganın çok küçük bir parçası bedenle olan. Bu kontorsiyon sanatı bu... Lastik kızlar. Ben de onu ee, soracaktım. Onlar, şimdiki lastik kızlar. <gülüyor> evet. Şimdi lastik kızlar hani gerçekten neredeyse yaptıkları duruşların bir çoğu yoga duruşlarıdır. Hmm. Ee, i̇şte bütün akrep duruşuna kadar ki bunlar hep zor bilinen duruşlardır. Yani omurgayı Hı -hı. tersine bükebilen ya da bir süre sonra ikiye katlayabilen duruşları ya da ikiye katladıktan sonra bir anda geriye dönebilecek duruşları bu lastik kızlar gayet güzel bir şekilde yaparlar. Hı hı. Fakat tahmin edersin ki çekirge hem senin hem benim yaşım kontorsiyona başlamak için biraz geç. Biraz. <gülüyor> Bizi pek olimpiyatlara alacaklarını sanmıyorum. çok hani En azından dereceye giremeyiz herhalde. Azimle hepsi olur. Evet hadi deneyelim bakalım. <gülüyor> Şimdi peki o zaman yoga'nın yapmaya çalıştığı şey ne? Neden bu akrobatik duruşları yapmamıştır? yaptırmaya çalışıyor. Aslında yaptırmaya da çalışmıyor bu arada. Hı -hı. Önemli olan bedenimizi sağlıklı tutabilmek. Bedeni sağlıklı Hı -hı. tutabilmek için de bedenin esnekliğine özellikle de omurganın esnekliğinin devam etmesi gerekiyor. Hı -hı. Ha, bunu bir kontor test yani bu eğilip bükülme sanatını gerçekleştiren bir cimnastikçi kadar yapmalı mıyım? Hayır. Peki yani e, yoganın cimnastik hareketlerinden fark nedir? Yani çünkü onlar da esniyorlar. E, bu kadar e, bedenlerin üstüne e, Eğliyorlar Ya da Aradaki spordan farkı nedir evet. Aradaki fark şu Yoga bir yaşam setiyle Bütünsel olarak bir yaşama sanatı aslında Yani yoga bir dengelilikten bahseder Yaşam içerisindeki her şeyin Kişinin bedensel ...nefessel, akılsal, zihinsel planda, farklı planlarda yani hı hı. dengelilik halini sağlamasından bahseder. Halbuki cimnastik bir spor alanıdır. Yani tenis gibi bunun üzerine bir kariyer yapabilirsiniz. Fakat bu yaptığınız kariyerin sonucunda kişiliğinizde herhangi bir değişim beklenmez... Yani bu ne demektir? Örneğin yapmış olduğunuz yogadan dolayı, yaptığınız yoganın yaşam stili olarak yapmanızdan dolayı bir süre sonra sizde daha sakin, daha huzurlu, kendisiyle ve çevreyle daha barışık bir kişi olmanız. Yani bu anlamda kişiliğinizin olumlu yönde gelişmesi beklenir. Evet. Halbuki bir cimnastikçiden böyle bir beklentimiz var mıdır? E vardır. Sağlam kafa sağlam vücutta <gülüyor> bulamıyorum. Evet, öyle midirler peki? Yani hep şöyle düşünelim. Eğer kontortistler eğer <gülüyor> e, yaptıkları yoga idi ise ya da yoga yapanlar da bir çeşit kontorsiyon yapıyorlarsa o zaman şu an Çin'deki bu lastik kızlara özellikle olimpiyat şampiyonlarına yoga guru dememiz gerekiyordu. Yani <gülüyor> yoga alimleri bu kişiler olmalıydı. Yani gidip önlerinde bunu nasıl yaparız? Hayatın sırrını bana anlat gibi sorular soruyor olmamız Sadece bu hareketlerde ki. hayatın sırrını eremiyoruz. Eremiyoruz evet. maalesef. Bu bir başlangıç. Yani aslında e, Hatha Yoga çalışmasıdır. Bedenle ilgili olarak yapılan bütün çalışmalar ve bunun temel kitabı şöyle başlar. Hatha Yoga Pradibika isminde bir kitaptır. Bunu internetten e, Türkçe olarak indirebilirler. Yogamerkezi.com sitesinde var bu kitap bu arada. Hı hı. E, bu kitabın başlangıç cümlesi şöyledir. Hatha Yoga Raja yoga'yı yani akıl e, kontrolünü yapamayanlar için ya yani daha yüksek seviyeli bir yoga öğretisine yapamayanlar için uygulayamayanlar için verilmiş bir öğretidir. Ve bu hatha yoga beden çalışmaları eğer kişi bunu raja yoga'ya yönlendirmiyorsa hiçbir işe yaramaz. Kitabın kendisi bakın. Hatha yoga'nın yani bu bedenle ilgili yapılan yoga duruşlarının temel kitabının birinci ve ikinci cümlesi böyle başlar. Kitabın adı hatha yoga? Pradipika. Pradibika. Hatha yoga ya Hatha yoganın ışığı Türkçesiyle. Tamam. Peki bunları yapmanın yaşı var mı? Hiçbir yaşı yok. Yediden yetmişe herkes yapabilir. Evet çok küçük bir yaşta başlanmasında yani çocuk yogası dediğimiz bir yoga tarzı var gerçi ama... Hı. yaklaşık 4-5 yaş itibariyle daha çok annelerin, teyzelerin yaptırabileceği... ...ya da okullarda, kreşlerde yaptırılabilecek bir oyun tarzı bir yoga çalışması olabilir. Hı hı. Ama asıl çalışma yani bildiğimiz anlamda bir yoga çalışması... ...13 yaş itibariyle, 12-13 yaş itibariyle ancak başlayabilir. Hı. Ondan sonra da kişi ölene kadar aynı çalışmayı yapabilir. Yapacağı şey ne? Ama tekrardan aynı şeyi söyleyeceğim. Bu dengelilik bütünsel yaşama sanatı olarak yogayı yapabilmek için kişinin sadece bedensel değil aynı zamanda nefessel... Yani nefes çalışmalarıyla aynı zamanda konsantrasyon ve meditasyon çalışmalarıyla ve felsefi anlamda okumalar yapmaya devam ederek bütünselliği sağlamaya çalışması önemli. Yani tek bir planda değil farklı farklı kulvarlarda daha bütünsel bir anlamda yogayı yaşamına sokmaya çalışmasıyla ancak bu söylediğimiz faydaları daha fazla alabilir. Neydi o fayda? Bireysel ruhla evrensel ruhu bir araya getirmek ya da evet. dengeliliği sağlamak. Anladım. Peki ben fitness yapıp ondan sonra meditasyon ve e, şey yapsam, e, meditasyon ve felsefe çalışmaları yapsam? Olur. <gülüyor> aynı kapıya mı çıkacak? Kapı. Aslında beş aşağı beş yukarı aynı kapıya çıkar. Yani şimdi biz yoga duruşlarını niye yapıyoruz? Yoga duruşlarını yapmamızın sebebi omurganın sağlıklı tutulması. Hı. Eğer siz diyorsanız ki ben omurgan, benim zaten sağlıklı. Ben bunu sağlıklı tutacağım, başka şeyler yaparak tutacağım. Yani stretching egzersizleri yapacağım, evet. koşacağım, fitness'a gideceğim. Buyurun gidin, çok önemli değil. Hı hı. Yani Hindistan'a baktığınızda Hindistan yoga duruşlarına yani yoga asana ya da yoga merkezlerinde özellikle sürekli olarak hani... Seanslara düzenlenen yogaya e, çok fazla itibar etmiyor. Ne yapıyorlar hı. ama yoga dedikleri daha çok meditasyon, konsantrasyon çalışmaları, daha fazla felsefi anlamda kendilerini hayatta istedikleri yere konumlamaları. Hı hı. Daha çok asıl yoganın gitmeye çalıştığı şey bu. Ha, ama şunu diyeceksiniz peki de ben e, o zaman yoga duruşlarını atlayayım tamamen. Ki biz Türkiye olarak pek fazla fit bir ülke değiliz. Yani fitness salonları pek bize gelmez. Değil mi? Parası ödenir ama gidilmez. Evet e Sonra? 12 aylık ödenir. Bir ay gidilirse kardır yani. Çok evet. pahalıdır o yüzden fitness Türkiye için. Çünkü 12 ay karşında bir aylık hizmet alınır. E peki o zaman e, ne olacak? Yani benim bedenim, gencim, sağlıklıyım. Beni götürecek kadar iyi durumda zaten. Hiçbir şey yapmasam olmaz mı? Eğer dik oturabiliyorsanız yani baş, boyun ve omur yani... Gövdeniz, hı hı. omurga dik bir şekilde durup meditasyon yapabilecek ve bunu da birkaç saat devam ettirebilecek ardından uygulamayla en az belki bir 4 saate 6 saate çıkartabilecek hale gelebiliyorsanız hareket etmeden yapmanıza gerek yok. Hı hı. Ama şunu görüyoruz kişi yoga duruşları yapmadığı sürece beden böyle bir esnekliğe ve böyle bir sakinliğe kavuşamıyor. He. Tamam mı yani? Yoga duruşu Patanjali'nin yoga sutralarında, bu da asıl temel yoga metnidir e, ve yine bu internetten bulunabilir, biraz önce söylediğim web sitesinde e, burada söylendiği şekliyle yoga duruşu bedenin sabit, hoş bir şekilde durabilmesidir. Bütün yapılan diğer fiziksel anlamdaki yoga çalışmaları, yoga duruşları bu sakin, hoş bir şekilde oturabilmek için hazırlık aşamasıdır. Çünkü beden ha oturamaz. Ee, ...bütün ben dinleyicilerden bir oturmayı... ...denemelerini rica edeceğim. 15 dakika eğer sabit ama sabit... ...yani gözleri falan daha hani açmadan... <gülüyor> ...dik bir şekilde... ...baş, boyun ve gövde... ...sabit bir şekilde oturabiliyorsanız... ...harika. O zaman duruş yapmanıza gerek yok. Ama şunu fark edeceksiniz... ...omurganıza bir bıçak saplanacak... ...işte burnunuzun ucu karışık, kaşınacak... <gülüyor> ...sırt hemen başlıyor. Sırt, Sırt ağrısı başlıyor. başlayacak. Ya da e, bacaklarınız kamaşmaya başlayacak... ...karıncalanacak evet. vesaire... Mutlaka kafanız karışacak. Kafanızda bir daha bir acıtasyon yani, başlayacak. Daha bir kafa karışıklığı başlayacak gibi. Bu nedenle bunları yapabilmek için de bedeni esnetip gevşetmeye çalışıyoruz. Ha bu esnetip gevşetmeyi tekrar ediyorum. Eğer diyorsanız ki ben sporla da sağlayabilirim. Hı hı. Deneyin. Yani illa yoga duruşlarına... E, tabiyseniz demek hani çok e, katı bir şey. hani Bunu söylemek istemiyorum gerçekten. Eğer sporla bu faydayı alabiliyorsanız çok güzel. Alamıyorsanız yoga duruşları yapın. Yoga duruşu yapmak çok keyiflidir. Çünkü farklı stillerde yapabilirsiniz. Yani tek bir stili yok bunun. Daha hmm. dinamik yapabilirsiniz. Daha yavaş yavaş yapabilirsiniz. Hani neredeyse herkese uygun bir stil olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka sizin de keyfinize e, hoş gelecek bir fikir mutlaka vardır. Yani ben sakinlikten e, uzar, uzağım diyen bir insan bu Fitness'a yakın bir e, enerjiyle de yoga yapabiliyor mu? Evet, aslında yapabiliyor. Yani Hı -hı. kişinin akıl sakinliğinin seviyesine göre yani daha hiperaktif bir kişiyseniz örneğin daha Hı -hı. dinamik pozların, daha dinamik hareketlerin arka arkaya uygulandığı stilleri tercih edebilirsiniz. Örneğin Aştanga Vinyasa isimli stil daha çok bu tarz kişiler ya da Vinyasa Flow Hı -hı. dediğimiz stil daha çok bu tarz kişilere yönelik. Eğer diyorsanız ki ben daha sakin yapabiliyorum o zaman daha vazişta stili dediğimiz daha zorlamadan daha kendi kendinizle gözünüz kapalı tek başınıza bile yapabileceğiniz stillere doğru geçirebilirsiniz yapabilirsiniz. Örneğin e, yin yoga dedikleri işte normal yoganın yani bu söylediğim vazişta stilinin e, şu an batıdaki versiyon karşılığı olan yin yoga aynı şekilde gözler kapalı rahat bir şekilde yerde oturup birkaç tane duruşu arka arkaya yaparak yapılıyor. Bütün bunların istediği akıl sakinliğine kavuşabilmek için kişinin bedenin de gevşetilebilmesini sağlamak. Çünkü beden durmuyorsa eğer yerinde <gülüyor> akıl da sağa sola kaymaya başlıyor. Oturamıyoruz çünkü. Anlıyorum. Bir sorumuz vardı, e, Facebook sayfasına gelmişti. E, ben evde kendi kendime yoga yapıyorsam hareketleri doğru yaptığımdan nasıl emin olabilirim? Evet çok güzel bir soru. Ya bununla ilgili aslında çok kitap var yani kitaplardan illaki faydalanmasında fayda evet. var. Yani e, çok dediğim gibi kitap var piyasada. Yok, ee, bu kendi kendime yapıyorum. Ben zaten hani kitaptan bakarak yapıyorum diye hı, algıladım. Yani belki öyle değildir ama. Evet yani internet olmasın hani en azından <gülüyor> bir kitap veya bir DVD belki. Evet. Ee, hani önemli olan elbette ki Sağduyu bırakmaması. Şimdi e, normalde bir yoga seansında yaptığımız nedir yoga eğitmenleri olarak? Bir, gelen kişilere uygun hareketlerin yapılması. Yani çok zor duruşların bir anda o kişiye yüklenilmemesi. İkincisi, her bir duruşta eğer herhangi bir sınırlama var ise... ...yani yapmaması gereken herhangi bir fiziki veya psikolojik bir rahatsızlığı var ise... ...o duruşların o kişiye yaptırılmaması. Eğer kişi aldığı kitapta bu bilgileri bulabiliyorsa... Ve böylece kendisine uygun bir program çıkartabiliyorsa elbette evde kendisi güvenli bir şekilde yapabilir. İlla bir yere gelmesine gitmesine gerek yok. Hatta ve hatta bizim özellikle söylediğimiz şey evde de bu iş yapılmalı. Çünkü normalde yoga uygulamaları 24 saatte bir tekrar ister. Ki maksimum faydayı alabilelim. Of. <gülüyor> 24 saat. E şimdi her günde bir yoga merkezine hayat boyu gidemeyeceğimize göre mantıklı da değil, anlamlı evet. da değil. E demek ki bu işin aslında yapılması gereken yer herkesin kendi evi. Kalibrasyon için elbette merkezlere arada bir gelinmeli. Belki haftada bir, belki iki haftada bir. Hı -hı. E nedir o? Çünkü bir motivasyon sağlar. Bir grup psikolojisidir. Birlikte yapıldığında belli bir süre, belli bir süre boyunca ister istemez yapmanız gerekir. Yani evde işte dizi başlayacak, telefon çaldı deyip belki yarım saatte keseceğiniz bir etkinliği Hı -hı. mecbur. Bu ren bir yoga merkezine geldiğinizde bir saat ya da bir, bir saat on beş dakika yapmak zorundasınız herkes yaptığı için. O evet. yüzden o disiplini merkezlere gelip sağlamak kalibrasyon anlamında ama ardından evde bu uygulamaya devam etmek. Ama önemli olan sağduyu yani kendini aşırı zorlamadan disiplini bir şekilde ama bırakması gerektiği yeri bilerek devam etmesi. Bunu yaparsa hiçbir sorun yok mutlaka evde yapılmalı zaten. Bir sorumuz daha var. Ee, yoga kamplarıyla ilgili... Ee, Hani önce yoga kampı nedir diye ben bunu sormak isterim. Bir de sorumuz şu yoga kampına yeni başlasam da gidebilir miyim? ...bir sakıncası ya, olur mu? Gidilebilir elbette. Bunlar yoga tatilleri çünkü... ...yoga kampı dediğimiz yerler yoga tatilleri. Yani biz de mesela üniversite kampüsüne götürüyoruz... ...Hindistan'a götürüyoruz biliyorsun. E, bu üniversite kampüsüne yani... ...Veckenanda Yoga Üniversitesi'nin kampüsünde de... ...sabahtan akşama kadar yoga uygulamaları yapılıyor. Yani sabah Hı. kalkılıyor meditasyon... ...sonra işte bir mantra e, seansı oluyor... ...ardından yoga duruşları yapılıyor... ...kahvaltı yeniyor, nefes çalışması yapılıyor... ...öğlen yemeği yeniyor, başka bir çalışma Hı. yapılıyor... Hani akşama kadar ne yapıyorsunuz? Yoğun bir şekilde yoga çalışması yapıyorsunuz. Özellikle eğer çalışıyorsanız bu tip tatillerin yani yoga üzerine odaklanmış, yoğunlaşmış tatillerin sizi daha fazla motive etmesi ve yogayı daha fazla hayatınıza alıp bunu bir gerçek olarak algılayıp daha sonraki sene boyunca, bir sene boyunca bunu hayatınıza daha fazla tatbik edebileceğiniz fırsatı veriyor. Motivasyon Hı -hı. anlamında. Hı -hı. Ayrıca tabii ki o 5 günlük, 10 günlük ya da 15 günlük süresi olan yerlerde daha fazla disipline oluyorsunuz ister istemez. Yani bakıyorsunuz tabii. herkes bunu zaten yapıyor. Evet. Tabii gittiğiniz yerde yine biraz önce söylediğimiz sağduyu önemli. Yani eğer bunlar hani tırnak içinde söylüyorum seviyeleri olan kamplarsa... Hmm. Kendi seviyenize uygun başlayın. Eğer bizim tarzımızda seviyeden bahsetmeyen yerlerse zaten hani başlangıç seviyesine uygun seanslar demektir. Yani onu gittikleri kamptaki yaptıkları uygulamaya yaptıkları kişiyle danışıp... E, Onunla mutlaka konuşmalarını ben öneririm. Neyle karşılaşacaklarını bilmiyorum çünkü. Anladım. Ama gidilebilir. Niye olmasın? İyi doğa evet, zor evet, enteresan bir tatil Deniz, olur. güneş, kumdan daha iyi. <gülüyor> ee, o da o güzel, o da güzel diyelim. Evet, bir de yoga. <gülüyor> Deniz, güneş, kum ve yoga iyi. Peki, evet. Peki e, biraz önce e, hani sağlık e, el veriyorsa diye e, bahsettik. Ee, sağlıklı kişinin mi yapması gerekiyor yogayı yoksa e, benim fiziksel bir rahatsızlığım var ona faydası e, olur mu? Şimdi ikisi tabii iki farklı konu. Şimdi yoga herkes tarafından yapılabilir 7'den 70'e dedik. Şimdi hı hı. eğer sağlıklıysak sağlıklı ilişkinlere yönelik yoga seansları var bunlara katılabilir herkes. Eğer sağlıklı değilsek... Kişinin sağlıklı hale gelebilmesi için bir destek olarak düşünülebilir yoga. Yani hayat kalitesini arttırmak adına yapılabilir. Hı hı. Eğer kişi normal bir sağlıkla erişkin yogayı sağlık sebebiyle takip edemeyecek bir sağlık seviyesindeyse o zaman buna özel bazı seanslar düzenlenebiliyor. Buna ha, yoga yani terapi bu, deniyor. Bu bir e, seviyeyle ilgili bir durum. Çünkü e, %100 sağlıklıyım diyebilecek... Ee, Az kişi var. <gülüyor> evet. kişi var, Yani işte. örneğin fıtığınız vardır en basitinden. Ama hani fıtığınız eğer normal bir yoga seansını takip edebilecek seviyedeyse buyurun gelin katılın. Ama baktınız daha birinci derste çekmeye başladı bacağınız. Kankını o zaman sizi... Hı, onu o zaman sırt yogası diye ayrı yoga terapi seansı açıp orada o kişiyle özel olarak ilgilenmek gerekiyor. O yoga terapi iyileşmeye yönelik bir çalışma mı oluyor? E, i̇yileşmek çok tabii iddialı bir laf. İyileşmek demeyelim. <gülüyor> Değil, çünkü biz doktor değiliz nihayetinde e, doktor bile diyemiyor hani iyileştiririm seni kesin diye şimdi hani çok hani iddialı gerçekten <gülüyor> okay. ne yapılabilir yoga sadece bir destek olabilir yani bir omuzda yogadan alabilirsiniz kaliteyi <gülüyor> arttırabilirsiniz ama hani şunu ben çok gördüm hani bunu çok açık yüreklilikle söyleyebiliyorum hani Hindistan'da e, Fıtık problemi olup ya da omurgada çok ciddi problemi olup hani neredeyse ambulansla içeri aldıkları ve yaptıkları bu tip çalışmalarla ama yanına tekrar ediyorum fizyoterapi, tıp doktoru desteği ve ilaç tedavisi dahil olmak üzere yogayı da Hı -hı. içine katarak ayağa kaldırdıkları çok kişi gördüm. Yani mutlaka bunun örnekleri Türkiye'de de vardır ha, ama burada ne yok içinde yoga yok entegre olarak yoga konmamış. Yani bizim önerdiğimiz hı hı. yoga da buna destek olabilir. Yani bir parçası da bir uzantısı da yoga olabilir fizyoterapi gibi düşünebiliriz hı hı. diye ben e, size söylemiş olayım. Anlıyorum. Peki bugün de meditasyon var mı? Evet, bugün bir meditasyon var. Bugünkü konumuz çok ah. felsefenin böyle şeyindeydi. Tekrardan başa döndük. Şimdi evet. gelecek sefer ne konuşacağız? Çok merak ediyorum ben. Gelecek sefer gelecek sefer bu sağlık konusuna bu Tamam, hadi bunlara daha... girelim bir. Evet, bir girelim, çıkalım ondan sonra tamam, buradan, değil çünkü mi? Çünkü şimdi hani en akla gelen e, yoga yapacağım deyince <gülüyor> en akla gelen e, sağlık sorunlarından bir tanesi fıtık olabiliyor. Ama fıtığın yanında Mutlaka başka rahatsızlıklara da e, faydası olan bir... Tabii yani nedir depresyonda yani psikolojik oh. rahatsızlıklarda ya da hani kansere kadar aslında MD Anderson oh. diye bir kanser enstitüsü var mesela Amerika'da e, bu şeyde Teksas'taki üniversitede bulunan çok popüler çok büyük bir kanser enstitüsü. Burada örneğin yoga terapi çalışmaları e, özellikle göğüs kanseri olan bayanlarda yapılıyor ve FDA'den alınmış bir hibeleri var 5 milyon dolarlık bir hibe. Oh. Bunun araştırmasını yapıyorlar şu an yine Bivekenanda Yoga Üniversitesi ile bu ve bunun gibi birçok araştırma yurt dışında devam ediyor aslında. Aslında o yüzden hani bunun bir bilimsel bir yanı da var hani bilimsel yanı yoktur demek çok doğru değil yani bunun üzerine yazılmış 200'ün üzerinde klinik araştırma ve makale var ve bunların hepsi medikal yerlerde medikal endekslerde endekslenmiş durumda web sitelerinde görülebilir pubmed tarzında yerlerde görülebilir bunlar. Ee, o yüzden konuşalım bence sonra tamam. da böylece tekrardan felsefemize geri dönelim hani bunlar daha şey çünkü <gülüyor> daha hani temel konular tamam. ee, ama şimdi ben bugün size ne yaptırmak istiyorum çok Ben meditasyona başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum Tabii. Geçen hafta geçen programda meditasyon yaptığımız zaman meditasyondan sonra ben cümle kuramaz bir hale gelmiştim Evet fark <gülüyor> ettim <gülüyor> Biraz fazla gevşemişim Oysa hani meditasyonun böyle çok uzun süreler yapıldığı zaman etkili olacağını düşünen biriydim ben öyle değilmiş çok kısa sürede de etkili olabiliyormuş fakat biz yayından sonra burada konuştuğumuz zaman hani bir parça tatlı bir şey yemenin ya da su içmenin beni eski halime döndürdüğünü hatta daha da dinamik bir hale geldiğimi söyleyebilirim. Eğer meditasyonda bize katılan olduysa e, lütfen siz de su için bir parça bir şey yiyin. Evet. Ve e, araba başında olanlar lütfen e, sağ çekin bir süre için. <gülüyor> Bunu söylemek istedim. Evet çok doğru noktalara değindin. Çekilir tebrik ediyorum. <gülüyor> Şimdi yine gözlerimizi kapatalım. Yine göbek nefesiyle nefes alıp vermeye başlayalım. Göbek nefesiyle nefes alıp vermek demek... Göbeğimizi şişirerek nefes alıyoruz. Söndürerek nefes veriyoruz. Böylece gittikçe nefesin sesinin sakinleştiğini, artık duymadığını gittikçe derinleştiğini fark et nefesinin. akıldaki düşünceleri takip etmeye başla merak ettiği için aklın dikkatini sese vermeye, müziğe vermeye başladığını gör böylece sakinleşmeye başladığını gör Şimdi yavaş yavaş sessizliğin sesi olarak kabul edilen OM sesini kendi içimizden her nefesle tekrar etmeye başlayalım. Nefes alırken OM de, nefes verirken OM de. Nefesini hızlandırmana gerek yok. Yavaş yavaş. Gittikçe düşüncelerin yerini OM sesine bırakmaya başladığını gör. Bunun verdiği sakinliği hisset. Aklına bir düşünce gelmediğinde om demeyi kesebilirsin. Tekrar etmene gerek yok. Tekrardan düşüncelere boğulduğunda bir kez daha om demeye başla. Şimdi yavaş yavaş gözlerini aç ve günlük hayatına geri dön. Bu kısacık bir om meditasyonuydu. Om, evrensel bir titreşim, ses demek, sessizliğin sesi diye geçer. Bunu ne zaman söylersek bu ses herhangi bir anlam ifade etmediği için bir süre sonra yerini sessizliğe, böylece kişinin kendi kendine baş başa kalmasına bırakır. Bu yüzden ne zaman kafamız karıştığında, içimiz sıkıldığında bu meditasyonu yaparsak mantra meditasyonudur bu. Bu zikir çalışmasını yaparsak bir süre sonra sakinleştiğimizi göreceğiz. <gülüyor> evet. Benim içimden geçen umurlar Oldukça fazlaydı. Evet. <gülüyor> Gittikçe onlar yavaşlayacak zaman içinde. Bir gün mantraları da konuşalım bu arada. Tamam. Ama şimdi süremiz kalmadı herhalde kapatalım şey programımızı çekirge. Tamam. 94.9 Açık Radyo'da çekirgenin yoga hevesi programını izlediniz. Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamalarını anlattık. 15 gün sonra salı günü aynı saatte saat 16'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çekirge'nin yoga hevesi. Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları. Hazırlayan ve sunanlar Çekirge ve Ayça Gürelman.